We're gonna Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Men atımını da vaxtamam, menim atım aqtaban. Men atımını da vaxtamam. Men atımını da vaxtasam, ornu keçməy, toxtamam. Men atımını da vaxtasam, ornı da keçməy, toxtamam. Çıbırşıp çıktı cürekler, engalı dını da camavalı. Çıbırşıp çıktı cürekler, engalı da camavalı. Camavalıdan fayda yok, ahta bana imtahanı. Camavalıdan fayda yok, ahta bana imtahanı. Fenar baş ekevde yol hadası ek yar mı Aktabananıman Fenar baş Ekevede yol adası yar mı Camabalı yollı hatyar mı Şipantorlu koyar mı Camabalı yololu hatyar mı Şipantorlu koar mı? çalığınız ustalar akta da avası çalığınız da çalığınız ustalar akta da avası nogay jigiti de oynasın ay kesiniz fırzalarını da avası nogay jigiti de oynasın ay kesiniz mırzalarını da avası Sevgili dostlar bu karlı havada koşup geldik yine sizlere merhaba demek için Tuna'nın bir yanından hepinize sevgiler saygılar Belki bugün bir şansım var kar yüzünden daha fazla insan dinleyebilir olabilir diye akıl yürütüyorum ee, belki birçok dostumuz iş yerine gidemedi veya e, iş yerinde daha rahat koşullar var. Daha az disiplin var hava yüzünden. E, radyoda daha kolay dinlenebilir belki diye düşünüyorum. Evet bugün Kırım'dayız. Kırım'ın iç kesimlerinde e, ağırlıklı olarak Nogay Tatarlarının yaşadığını biliyoruz. Ve bugün e, Nogay beyitleri Nogay Beyti adında bir CD var elimde. Kırım'da yayınlanmış. Yakın zamanda yayınlanmış. Son derece otantik bir çalışma. Dilaver Osmanov şarkıcı. Dilaver Osmanov'un yaptığı 13 şarkıdan oluşan gerçekten eski müziği bugüne taşıyan özel bir albüm. Kırım'da Geçtiğimiz yüzyıllarda Osmanlı'yla e, yoğun etkileşim yüzünden zengin bir müzik geleneği olduğunu, özellikle yüksek müziğinde e, sevilir sayılır olduğunu biliyoruz. E, Kırım e, klasik Türk müziğinde önemli bir rol olduğunu da hatırlarız pek çoğumuz. E, 20. yüzyıl başında da gelişmiş bir müzik e, geleneği vardı Kırım'da. 1940'larda, 30'larda yapılan pek çok eski kaydı zaman zaman sizlerle paylaştım. E, bu dönemde klarnet trompet ki e, orada truba diyorlar e, vazgeçilmez çalgılar haline geldi. E, onun dışında tabi keman vardı. Akordeon da yine bu dönemde e, Kırım halk müziğine girmiştir. E, aynı zamanda da çok özel bir e, daire çalma tekniğine sahip e, Kırımlılar. Bunu eski kayıtlardan duyardık. E, bu kayıtta, bu seride tekrar hatırlar olduk. E, günümüzde bu teknikte daire çalabilen, bendir çalabilen e, pek müzisyenin kaldığını zannetmiyorum Kırım'da. E, özel bir durumla karşı karşıyayız yani. Evet, e, Dilaver Osmanov, e, Cemil Garipov yönetimindeki e, oluşumun e, müzisyenlerinden birisi, bir orkestranın şarkıcılarından birisi. Önümüzdeki aylarda Türkiye'ye geleceğini de biliyorum. Belki kısmet olur, yakalarız. Onu da yayın alırız. Aslında bugün de alacaktık onu ama sanırım bir teknik problem oldu. Telefonla ulaşamıyoruz. Ancak başka bir konuğumuz telefonla bağlanacak biraz sonra. Evet, Dilaver Osmanoğlu'dan bir şarkı daha dinleteceğim. Ondan sonra Ankara'ya bağlanacağız. Sevgili İrfan Gürdal hem Kırım Tatar müziği üzerine hem de Dilaver Osmanov'un yaptığı bu albüm üzerine düşündüklerini bizimle paylaşacak bir sohbet yapacağız. İrfan Gürdal Kültür Bakanlığına bağlı Türk Dünyası Müzikleri Topluluğunun şefi ve yıllardır Türkiye Müzikler konusunda gerçekten tutkulu bir araştırmacı, tutkulu bir dinleyici ve tutkulu bir koleksiyoncu benim gibi. Dolayısıyla pek çok Ortak yönümüz var. E, hoş bir sohbet olacağını düşünüyorum. Şimdi bir şarkı daha Dilarver Osmanlı'dan. Akşam bolsa digitler yani akşam olsa yiğitler. Cigitler ay minerler ata akşam bolsa cigitler ay minerler ata egeci canım sal bolsay hiç vermemci ata ege de canım sav bol say Hiç senin al ay kamış kola Ayki ay, de senin allı ay kamış kolin, ay, Bu ay yürügen yol ya Ni bağ ay yolun baş gitti akıl kalmadı ben ayrandı baş gitti, akıl kalmadı ben de kaldı yeni bir pay canım sen de ya Yenim kaldı teni kırıp ay canım serdi ya ya sevgili dostlar Turun'un beni yanında bugün kırımdayız ve şarkıcı Dilaver Osmanov'un Nogay Beyti adındaCDsi üzerine ee, ...konuşuyoruz, daha doğrusu konuşacağız. Ee, az önce söylediğim gibi... ...Ankara'dan Kültür Bakanlığı... ...Türk Dünyası Müziği Topluluğu... E, ...Yöneticisi... ...Araştırmacı... ...ve benim gibi tutkulu bir meraklı... ...sevgili dostum İrfan Gürdan karşımda. Selamlar İrfan'cığım. Merhabalar Muhammed, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş bir tesadüf oldu. Kardan çıkmadınız galiba. Ee, evet, evden de çıkamıyoruz. <gülüyor> Ee, yakaladık evde Rahat rahat konuşabiliriz Alın. Ben hem seni hem dinleyicileri e, Sıcak selamlarla selamlıyorum Sağ ol var Şimdi e, başlamadan Bundan sonraki ilk İstanbul'a gelişinde Doğrudan programa katılman konusunda Söz istiyorum ona göre Hay hay memnuniyetle Çünkü e, senin yaptığın çalışmaları Bugün konuşmayacağız Belki e, ayıp ama Bugün başka bir vesileyle e, Seni yayına aldık o zaman doğrudan şöyle başlayayım ben. Dilahver Osmanlı'la zaten hı hı. kişisel bir tanıştıklığın da var sanıyorum. Evet. Belki çok ayrıntılı muhabbet edememiş olsan da. Önce bir genel toparlama yapalım. Kırım Tatar müziği ile ilgili hı hı. hiç bilmeyen dinleyicilerimize çok kabaca neler söylersin? Kırım Tatar müziğini önce kabaca iki bölgeye ayırmak mümkün. Anadolu'da olduğu gibi Kırım'da da. Bölgeler arası bir üslup ve lehçe farkı var. Kırım'da bir çöl tarafından bir de yalı boyundan söz etmek mümkün. Çöl tarafı dediğimiz Kırım Yarmadası'nın kuzey bölgeleri, yalı boyu da sahil bölgeleri oluyor. Hakikaten çöl mü oralar yani biraz? Evet, yerler. biraz çöl bölge. Çölden kasıt biraz aslında kuraklıktan ziyade ağaçsız yeşillikleri olmayan, işte çok fazla bitki yetişmeyen evet. gibi. Çolak. E, bu bölgede yaşayan Kırım Tatarları köken itibariyle daha çok e, Nogay diye tanımlanıyorlar. Evet. E, Nogay kültürü ve lehçesi de biraz daha Orta Asya'ya yakın. Kazakistan, Kırgızistan gibi diyebiliriz. E, Dilaver Osmanov da kendisi Nogay e, türkülerini okumuş bu CD'de. CD'nin başlığından da anlaşılıyor evet, zaten. E, dinlediğimiz parçalar Nogay tarafı, çöl tarafının parçaları daha çok. Sahil bölgesinin müziği bizim Anadolu müziğimize çok daha yakın. Hem dili anlaşılır Anadolu'yla aşağı yukarı aynı. Hem de üslup olarak bunun en önemli temsilcisi Sabriye Erecipova'dan bahsedebiliriz. Zaman zaman dinlettim. Öyle ee, mi? Tuna'nın beri yanında çaldım tabii yıllardan beri. Evet. Sabriye Erecipova tipik yalı boyu üslubuyla çalar söyler. Şimdi bu albümde... E ağırlıklı olarak Nogay türküleri hı hı. E, söylüyor dedik e, Dilaver Osmanov. Evet. Makamsal olarak Anadolu'dan bayağı bir fark gördüm ben. Yani e, Nogay müziğinin genel yapılarında. Hani dizi biraz tutuyor ama özellikle yükseklerde evet. e, yüksek okuyuşlarda e, Anadolu'yla çok da bir seyir e, açısından baktığımız zaman oldukça farklı. Evet. Tabii burada aslında e, bir şeyden de söz etmeden geçmemek lazım. Kırım Tatar Müziği'nin geçmişteki icrasıyla bugünkü icrası arasında da bir fark var. Evet. Ee, özellikle şehir bölgelerinde tabii bu e, geçerli. E, makamsal müzik, Anadolu e, Osmanlı müziğinden çok e, iç içe çok fazla farklı değil. Ve komalı sesleri, komalı perdeleri eski Kırım müziğinde var olduğunu biliyoruz. Ama bugün e, bu sesler kullanılmamakta e, ve bu hissi verebilmek için e, biraz teknik olacak ama... Yani bir e, natürel bir bemol e, aynı dizi içerisinde kullanmak suretiyle bunu uyguluyorlar. Bu da e, Kırım'a yeni bir sanki uslup kazandırmış gibi. Biz topluluğumuzda da Kırım müziği icra ederken bunu uyguluyoruz. La la la la la la gibi Evet, diyor, evet. evet. E, bunların aslında e, geçmişteki icrasında e, o ses komalı olan tek sabit perde olması gerekiyor. evet. Bugün için e, eski Kırım müziğini yeniden canlandırma çalışmaları da var. Dilaver Osman da bu çalışmanın içerisinde Kırım'da e, Cemil Karikov adında bir besteci var. E, yeni bir makam ansambalı diye bir topluluk oluşturdular. Ve e, eski Kırım müziğini, eski çalgıları yeniden gündeme getirip o eski üslubu canlandırmaya çalışıyorlar. Evet, e, peki bu albümle ilgili genel olarak düşüncen ne? Ben son derece otantik buldum ama. E, e, bu de... albüm tabii son yıllarda... Kırım Tatarları'nın sosyal durumu da malum e, hep sürgündeydiler. Tabii 1989'dan sonra evet. yavaş yavaş dönüşler başladı. Yani çok e, sağlıklı, ciddi çalışmalar kültürel alanda yapabilecek imkanları olmadığından e, müziklerinde e, büyük bir yozlaşma tehlikesi vardı. E, vatana döndükten sonra işte biraz e, konuyla ilgilenen bu Dilaver Osman gibi, Cemil Karikov gibi insanların Özel çabalarıyla e, otantik icra'yı yeniden yakalayıp uygulamaya çalışan gruplar var. Bunların başında da Dilaver Osman geliyor. Bu CD e, bence bulabileceğimiz en e, saf, saf, geleneksel üslubun dışına çıkmadan icra edilmiş müziklerden oluşuyor. Çalanlar da e, okuyan da e, buna çok dikkat etmişler. Şimdi daireci'den biraz bahsetmek istiyorum. Ben istiyordum. de ben de oraya gelecektim. Daireci e, türünün son örneği belki. Yusuf Süleyman. Yusuf Süleyman... ...Kırım e, usullerini... ...doğru dürüst bilen neredeyse... ...son adam. Yaştı mı? Yaşlıca, evet. E, Yusuf Süleyman'dan Cemil Karikov... E, ...bu usulleri tek tek yazıp... E, ...kaybolmaması için bir çalışma içerisinde şu anda. Eskiden... Kırım'dayken Kırımlılar Kırım'da yaşarlarken daha çok daire işleri Çingene müzisyenler tarafından yapılıyormuş. Hı. ve bu üslup biraz da onların katkılarıyla oluşmuş. Ters eski şamar diklilerde var, şey var, değil mi? Evet, eski, eski kayıtlarda, kayıtlarda var, var bunlar. Tabi, var. Ters şamar, evet. ters şamar diyorlar. Yani e, usulün güçlü e, vurgusunu zayıf vurup zayıf vurgulardan bir tanesinde ters şamar dediği işte güçlü bir vurguyla. ...biraz kafamızı karıştıran bir usul vuruşları var. başlıklarda ben sayamadım valla evet, aşkısı. Evet, oldukça kompleks bir hale getiriyor ve tabii Kırım Müziği'nin özelliklerinden bir tanesi bu. Evet, aslında bu konu bitmez ama şimdilik çok teşekkür ediyorum ben sana. Çok efendim. kısaca bir şey tabii, daha tabii, tabii, tabii. atlamamak tabii, gerekir. Yani. Kırım'da bir de saray müziği var. Heh. Saray çevresinde özellikle Gazi Girayhan döneminde zirveye ulaşmış. Bizim Türk sanat müziğimiz gibi. Eskip Türk müziğinde de pek çok evet, meselesi var Gazi e, Girayhan. Evet. O müzik de Kırım'da bugün hiç e, geleneği devam ettiren kalmadığı için tamamen yok olmuş. E, bu konuda da çalışmalar yapılmakta şu anda. Anladım. <gülüyor> sağ ol, var mı? Çok teşekkür ee, ederim. Düşüncelerini, bilgilerini paylaştığın için en kısa zamanda karşılaşmak üzere. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sevgiler, hoşça kalın. İrfan'cim. Sağ Sağolun. Evet hemen Dilaver Osman'a dönelim Karadeniz adında e, 78'lik bir şarkısı var Nogay dil lehçesinde. Dekadai, jaldamay keçmem, asabay kadai. Kara deniz, jöverse dekadai, jaldamay keçmem, asabay kadai. Sen karat o prat, Japan mıydı kadai? Men bas keçmem, asabay kadai. Sen karat o prat, Japan mıydı kadai? Men asabay kadai. Karagah kara, jaraşmas kaday, şerd bol masa asabaik kaday. Karagahda kara, jaraşmas kaday, şerd bol masa asabaik kaday. Kivi keldi gidi, demes kaday, derd bol masa asabaik kaday. Kivi keldi gidi, demes kaday, derd bol masa kaday. Bembe ya skadai, Eki kolan, bembe ya skadai, je de si mai, asa baikadai. Olejek men dirting den de kadai, kim sener men den asabay Evet Dilamer Osman'ın yaptığı Nokay Beyitleri adlı albümü dinliyoruz Az önce sevgili İrfan Gürdallı Ankarayla bir küçük bağlantı yapıp genel olarak Kırım Tatar müziği ilgili bir toparlama yaptık ee, 19... 44'te doğru hatırlıyorum 42 sanıyorum 42 ya da 44 çok emin değilim açıkçası tabii ki Kafkasya'daki başka halklarla birlikte Stalin döneminde Kırım Tatarları sürgün cezasına çarptırılıyorlar bütün bir toplum olarak 200 bin'e yakınsın 3 günde Kırım'dan Orta Asya'ya trenlerle aktarılıyor. Ee, uzun süre ve 15-20 yıl e, Kırım Tatarları'nın kültürel varlığı yok sayılıyor açıkçası. Ee, yavaş yavaş e, bir gevşeme gerçekleşiyor. 1960'larda, 1955'lerde e, Katerma adında bir topluluk kuruluyor. E, doğru hatırlıyorsam eğer 1955'te. E, daha sonra bu grup... Tabii Özbekistan'da çalışıyor. Kendi e, topraklarına dön, dönemiyorlar 89'a kadar. Hatta 1994'te e, grubun uzun, uzun süre şefliğini yapmış. Fevzi Bilal İstanbul'da konuğum olmuştu. Başka bir radyoda çalışırken e, Yeryüzü'nün Yedi Rengi adlı programıma konuk olmuştu. Fevzi Bilal daha sonradan da e, kalp krizinden kaybettiğimizi öğrendik. Toprağı bol olsun. <gülüyor> Evet, bu e, sürgün döneminde e, bazı Tatar müzisyenler de Avrupa'ya, daha doğrusu e, Alman, Almanya'ya götürülmüşler. E, Stalin'in savlarından biri de bu sürgün sırasında işte Tatarların e, Almanlarla işbirliği yaptığı gibi bir iddiaydı. E, zaman zaman doğru da olabilir bu iddia ama e, bütün bir toplumu e, sürmek ne kadar zorlanabilir. E, mantıkla açıklanabilir bilemiyorum açıkçası ee, bu dönemde Berlin'de yapılmış eski kayıtlar e, elimizde ve e, az önce İrfan'ın sözünü ettiği bu eski geleneği e, o kayıtlarda bulabiliyoruz e, başka da 1940'larda 50'lerde e, Sovyetler Birliği'nde pek çok e, kayıt yapılmışken Tatarlara ait kayıt yapıldığını e, duymadım şimdiye kadar Evet şimdi dinleyeceğimiz parçamızın ismi atım olsa hiç yanmam yani atım ölse hiç yanmam. Yanmam var yeri yanmam var yeri mah. Ah değ de korunur Yatsam yastık ıslanır, koz yaşımdan ah. Yatsam da yastık ıslanır, koz yaşımdan ah. Kop keçti, yaş başımdan ah. Oğ oh, mu keçti yaş başım dana başka bir kelir ekim kelmez ah yaşlıq başqa bir kelir ekim kelmez ah yaşlıq başdan son çaqırsan kelmez ah Yaşılı baştan Keşkeni son Çakırsan kelimiz za sinmiş gelmem yıl kavuşmaya kendi de yetsemiş gelmem yıl kavuşmaya Tanrı canım almasın biz kavuşmaya Tanrı almasın biz saruşmaya tağrı dejanın almasın biz saruşmaya tağrı dejanın almasın biz saruş İlber Osmanoğlu dinlediyor dinliyoruz. Nogay Beyitleri adlı CD'den Ukrayna'da yayınlanmış, Kırım'da yayınlanmış bir CD'di bu. Şimdi komik bir şarkımız var. Hacimolla Kurtmolla. Yani Hacimo Hacimo ola Kurtmo ola. Kışım en soruştum, nohaylarının adlarını eşitken son tohptaldım. İng peyin adlardan ayтайım da sızlırgi. Acıda molla, kurt molla. Acı molla, men, men it, men kurt molla. Abi aziz miyim miyim gazı, ben siyit miyim kurt siyit. Şirketlerin baldası, alıdan miyim salıdan, sapveden miyim sapveden. Acıda molla, kurt molla. Taha Taha cırlayım, nohaylarının adlarının sırla sırla baydayım. En aruvun içinde saylayım da alayım. Acıda valla kurtmola. Acımam bit, kurtmam bit, çalmam bit, mend çalmam bit, işmam bit, mend dostmam bit, yurmam bit, mend bekmam bit, vurmam bit, mend termam bit, azmam bit, mend çalmam bit. Acıda Çıplak bacak kurtveli, maskero manzır selim, qalpaq qulaq seydali, çarğa o setqalı kör kör seyit tazabla dal dal, osman tok sulman. Zilmi ayşe zilfatmaqa kaç zilmi yaralmi, oxlav boylu şeyidi papi ayaq biridi, qırau çalmaz paqriye şullu başla şazi, qırmızı biber sabriye, qırmızı biber sabriye. Kırmızı biber sabriye dedi vallahi en son onu anladım. Evet Dilaver Osman'ın albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Atadan öksüz kalgan ben men yani e, babamdan öksüz kaldım babasız kaldım. Atadan oksus kalkanman, canadan ot kan dal kanman, atadan oksus kalkanman, canadan ot kan dal kanman, sena ruha men baygus. Salih amnı salgahman sena ruha ben baygush Salih amnı da salgahman. geç dese eng seni süyüdüm küydüm ben baş geç dese eng baş geçmem seni süyüdüm gizlemem ot kağanğan ağaçta Jag sängdär mien indiem, och kvar Evet Dilaver Osman'ın Kırım'da çıkardığı Nogay Beyitleri adlı albümü dinliyoruz Ve şimdi albümde ismi veren parçayı dinletiyorum sizlere e, Zaten adından anlaşıldığı üzere Maniler Bunlar Beyitler e, Nogay lehçesinde Dilaver Osman'ın ve Nogay Beyitleri şimdi таймау ногайнын бийтин билгенден соң ах дегенде ах жигер мав күйгенден соң тил таңлайып көрүнэ экенин абилей Artanda ulak tabakta, menaukar neng artanda ulak tabakta. Molaklar makaytar almacılar tabakta, başlarla makatla sonu atmak mu kötü rabattım, job mu cıpanıp cıattım. Ama bayından kız katrimi etişkendi ay, erdimde ay. төм болсам ал гонасам мен сен бир кара көз ярим болса ойнасам кулсем жаратмы қараңгым экен шунда бирсем қараңгы болганда кутна жооркамдан серпөп ачып тап коёна кирсем сен сең меним арым деп агылер копаяда karaz oyanmayman iyanmayman men yıldızım şaşırdım al tabalmayman emcan kızman em yaşman de jılayman jılamayın janman ov de şimdi bu dünyada aruda qısız gelir eksigimde dolma ay Evet yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Tunlum bir yanının sonlarına doğru yaklaşıyoruz ve Nogay şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. İki şarkı daha ancak çalabileceğim sizlere. Ee, yanlış hesaplama yapma yapmamış olursam tabii. Hani yanlış hesaplamalar pekmadı ya bu günlerde. Aitır dağcılarmay yani söyler de ağlarım. Engizden çıkan bir bulut ey yar kezlev kebecavgan aytırda jıvarman Kırım'ın halkı musulman ey yar karşıgada avgan aytırda jıvarman Aman, aman, aytır da çıla arman. <Sessizlik> tu girek çehtı kamuştan, yar, tu Kimse de candan ayrılıgın, ey yar Kimisi de maldan ayıtır çılarman, aman aman ayıtır çılarman. İstanbul, Kabe, Kubla'da Ey yar, denizde sırtta Aytırda jılarman Bu bölümüz kalacaq Ey yar, Karabada jırtta Aytırda Aman, aman, aytır da mı? Aylanıp çıktı bürgemi, mi, ey yar? Kork burundan mı? Erligen kısmetimiz ey yar şu qır mıdal aytırda çılarman avala val aytırda çılarman aytırda çılarman avala val aytırda çılarman Sevgili dostlar bugün Kırım'dan Nogay lehçesinde e, Nogay Tatarlarına ait şarkılar dinledik ve Dilaver Osmanov'un yaptığı e, otantik harika albümü sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ve tabi programın bir bölümünde Ankara'dan sevgili İrfan Gürdal e, Kırım Tatar ile ilgili düşündüklerini bize aktardı, bilgilerini bize aktardı. Son dinleteceğim parça bir e, dans daha dans havaları toplamı Mataylar diye geçiyor ismi çözemedik doğrusu tam olarak ne demek ee, son kez Kırım Tatar dans havalarını e, çok net olarak gösteren bir e, parçamız bu ee, az önce iki önce dinlediğimiz parçada olduğu gibi zaman zaman giren bölümlerde olduğu gibi 7-8'lik e, ritimde ve e, buna kaytarma dediğimiz dans e, danslar eşlik ediyor bir anlamda nazla bağlantılı bir sözcük kaytarma yani nazlanmayla bağlantılı bir sözcük. E, son kez dinliyoruz e, Diraver Osmano'nun albümünden Mataylar ve yine Kırım'ın iş kesimlerinde Nogay diyarındayız. Turun'un benim yanında bugün Balkan müziğiyle bence büyük ölçüde akrabalık gösteren Kırım halk müziğinden örnekler otantik örnekler dinlettim size ve Dilaver Osmanoğlu şarkıcıydı. Program sonrasında yine 15 dakika telefonun başında olacağım 0212 343 4040 0212 343 4040 -40 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün. Ayrıca www.merketencoglu.com sitesinden de her zaman ulaşmanız mümkün. Ee, bir hafta sonra görüşmek üzere ki bir terslik olmazsa önümüzdeki hafta konuklarımda olacak. Ee, sevgiler saygılar Haftanız keyifli gezsin ve Volkan'a da teşekkürler. Bir yanı Hazırlayan ve sunan <gülüyor> Muammer Ketencoğlu